Kardeşlerim, muazzez müminler, Çanakkale Şehedası, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın baş muallim olduğu medreselerde, okullarda, terbiyesini Aleyhisselatü Vesselam'ın tayin ettiği evlerde büyüdüler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnna sagara'l buyut baytun leysa fihi şey'un min kitabillah rawahu'l hakim Evlerin en bayası, en sefili içinde Kur'an hakim olmayan, Allah'ın ayetlerinden nasipdar olmayan evlerdir buyuruyor. O halde en aziz evler, en şerefli evler Kur'an hakimden nasipdar olan, Allah hazze ve celle'nin ayetlerinin tecelli ettiği o ayetlere muhatap olan evlerdir. Salahaddin Eyyubi, Fatih Sultan, Yavuz Sultan. Onlar Kur'an-ı Hakim'in okunduğu evlerde büyüdüler. Orada Allah ve Resul davasına, onun sancağına sahip çıkmak için yaratıldıklarını dünyaya bunun için gönderildiklerini öğrendiler. O evlerde Hz. İbrahim'i okudular. Kalu semiğne faten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Tek başına nemrudun devletini devletini sarsan, putları param parça yapan adı İbrahim olan delikanlıyı o evde öğrendiler. Firavuna yeryüzünün en güçlü devletine. Yalnız başına giderken, yalnız başına yanında kardeşi Musa olduğu halde meydana çıkarken karşısında 72 bin sihirbazla hesaplaşmaya meydan yerine inerken kul takaf innaka antala. Hz. Musa'ya Allah'ın bu hitabını duydular evlerinde. Yani sen en yücesin ey Musa, korkma yüreğinde endişe olmasın. Allah seninle olunca sen firavunları, onların küresel ittifakını ayaklar altına alacak iman ve şecat'e sahipsin, maliksin. Hz. Musa'ya hitap eden bu ayeti okudular. Onlar Tağlut'u biliyorlar. Azıcık asabıyla, azıcık Müslümanla Calut'a karşı Cenab-ı Hakk'ın sancağını korurken, "Kâlû Rabbena, kâlû Rabbena ifrig 'aleynâ sabran ve akdamena, ve ve nusuruna Ya Rabbi, sayımız az, düşmanın gücü fevkalade. Azıcık sabır bize yetmez. Aç göklerin kapısını yüreğimize sabır yağdır ya Rabbi. Ayaklarımıza sebat ver Allah'ım. Senin sancağın burada yere düşmesin ya Rabbi. Sana kıyamete sonsuza kadar insanlar secde etsinler Allah'ım. Vansuruna <gülüyor> عَلَى الْقَوْمِ kafirin. ''Küresel güçlere, küresel leşkıyaya karşı şu bir avuç Müslümana buradan nusret ihsan eyle ya Rabbi.'' Hazreti Dalut'un ayetini, onun dualarından bahseden ayeti okudular. O evlerde bu imanla büyüdüler ve sonra duydular ki, ''Muasır firavunlar, Nemrutlar küresel ittifak halinde'' Hilafetin merkezine İstanbul'a yürüyorlar, Çarankale'ye doğru ilerliyorlar. Evlerinde dinledikleri bu ayet, şimdi onlara İbrahim sen olacaksın. Şimdi Firavun'un karşısına yalnız başına çıkan Musa'nın adı sen, Talut'un adı sen, sen şimdi bu bayrağı göğüsleyeceksin.'' Liselerden gittiler, medreselerden gittiler. Minberlerden inen imamlar gittiler, müftüler gittiler. Dükkanlarını kapatan esnaf gitti. Çanakkale'ye İbrahim olmaya, Musa olmaya, Talut olmaya. Efrig aleyna sabre ve sebbit akdamana ve nusuruna kavmil kafirin demeye gittiler oraya. Gelenler ordularına Maddi güçlerine güvendiler. Firavun gibi. Musa'yı yalnız gören Firavun gibi. İbrahim'i yalnız gören Nemrut gibi. Onlar kendi güçlerine, kuvvetlerine itimat ettiler. Hamilton, köresel birlikler başkomutanı, donanma başkomutanı. İngiltere'ye birkaç haftaya İstanbul'a varırız dediler. İstanbul'daki azınlıklar, eşkıyalar. Onlar da... ...karşılama komitaları düzenliyorlar. Yakında İngilizler, Fransızlar, Anzaklar İstanbul'a gelecekler. Ayasofya'da çan çalacaklar, ayin yapacaklar. Müslüman kadınların çarşaflarını ellerini uzatacaklar. Onun için onların da hazırlıkları var. Ama bilmiyorlar ki Çanakkale'de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın baş öğretmen olduğu... Evlerde büyüyen Muhammedler, Hasanlar, Mehmetler göğüslerini siper edecekler. Bedir'deki gibi bir destan yazacaklar. Ondan haberleri yok. Bilmiyorlar ki son anlarını yaşarken Çanakkale'de ona düşen ekmeği getirdiler. İkram edecekler mertebesine kavuşacağını, Rabbine gideceğini anlayınca Yaşlı gözleriyle arkadaşlarına ''Yemek, ekmek ziyan olmasın. Galiba şehadet vaktim gelmiştir. Ekmeği arkadaşıma verin, verin ki ziyan olmasın.'' diyen o Mehmetlerden, Muhammedlerden habersizler. Çanakkale mahşerinde, meşhedinde sürekli öteden beriden gelen sesler, yere düşen Muhammedler, Hasanlar. Mertebe, mertebemize ulaşmak üzereyiz. Başımı kıbleye karşı çevirin. O halde Rabbime gideyim. Bu sözlerden, bu ifadelerden habersizler. Bölüklerin, birliklerin komutanları. Taarruzlara hazırlanıyorlar. Yerde çamur var. Toprak yok. Askerlerine emrediyorlar. Kardeşlerim, ''Birazdan Rabbimizin huzuruna çıkma sırası bize gelmiştir. Birazdan şehit olarak kainatın sahibin huzuruna gitme devleti şimdi bizi bekliyor. Madem mataranızda su kalmamıştı, mavzellerinizin kabzasındaki toprağa, toza elinizi sürün, tozla teyemmüm alın, temiz bir halde kainatın sahibin huzuruna çıkın.'' Avni 57. Alay'ın kumandanı Avni Bey dolaşıyor 57. Alay'ın kahraman kumandanı. Etrafta beyazlıklar görüyor, ağaçlarda beyazlıklar var. Emir eline soruyor bunlar nedir? Diyor ki kumandanım hani emir verdiniz ya yarın büyük taarruz var. Askerlerinizin, evlatlarınızın tamamı mertebelerine şahadete ulaşmayı arzuluyorlar. Elbiselerini, iç çamaşırlarını yıkadılar ki Rablerinin huzuruna giderken üzerlerinde beyaz elbiseler olsun. Yok böyle bir şey. Önceden cenaze namazı kılınmaz. Ama o kadar biliyorlardı. Bir birlik taarruza geçerken içerlerinde en hoca kimse ona dediler. Sen ön tarafa geç. Biz şehit olduktan sonra belki buraya on gün sonra Tugay'dan, taburdan, askerler, görevliler gelecek. On gün burada belki bu halde kalacağız. O halde ölmeden namazımızı kılın dediler. Şehitler, şühedalar ölmeden namazlarını kıldılar. O halde Rabler'in huzuruna gittiler. İşte o gelen eşkıyalar bunlardan habersiz. 18 Mart günü büyük taarruza geçtiler. Tabyalarımızı vuruyorlar. Mecidiye tabyasına geldiler. 14 askerimiz Mecidiye Tabyası'nda şehit oldu. Seyit Onbaşı, bir de Nideli bir er var. Kendilerine gelince Seyit Onbaşı bakıyor ki, İngiliz zırhlısı Oshin İstanbul'a doğru gidiyor. Bütün tabyaları açmış İstanbul'a doğru ilerliyor. Kendisi nişancı eri değil. O halde onun için isabet noktasında problemleri var. Yalnız başına topun başına gidiyor. 275 kiloluk topu alıyor. Ya Allah Bismillah diyor. Nişancı eri olmadığından isabet ettiremiyor. İkinciyi üçüncüyü alıyor. Üçüncüsü oşine isabet ediyor. Çanakkale'nin boğazına gömülüyor İngiliz zırlısı oşin. Muharebeden sonra Cevat Paşa geliyor. Diyor ki evladım. O topu bir daha kaldırsan, harp mecmuasına resmini alsak, diğer cephelerdeki kardeşlerine, arkadaşlarına bir gayret gelsin. ''Olur komutanım'' diyor. Eğliyor topa, kaldırmak şöyle dursun, yerinden bile oynatamıyor. Cevat Paşa, evladım sen bu topu hem üç defa kaldırmamış mıydın? Evet kaldırmıştım komutanım, fakat yeniden kaldırmak için Oşi'nin bütün mevzilerimizi, tabyalarımızı geçip İstanbul'a doğru ilerlediğini görmem lazım. Oşi'nin İstanbul'a doğru Ayasofya'daki ezan-ı susturmak için Analarımızın örtüsüne, çarşafına elini uzatmak için... Gavurların gidişini görmem lazım yeniden kaldırmak için. ''Ve mâ rameyte <gülüyor> iz rama.'' Kur'an'ın ayet ayet tecelli ettiği yer Çanakkale'de. Hani Bedir'de buyuruyor ya kainatın sahibi... Sen attığın zaman sen atmadın. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin. Gözlere o toprak isabet ettiği zaman... Onları müşriklerin gözlerini isabet ettiren Allah hazza ve Celle'dir buyurmuştu ya. İşte bu hakikatler. Onlar tecelli ediyor Çanakkale'de kardeşlerim. Mustahkem mevkiler Milli Vası Cevat Paşa. Mecidiye Tabyası'na giriyor. Seyit Onbaşı'yı tebrik edecek. Geliyor bakıyor ortalıkta şehitler var, şöheda var. Orada bir yerde ağacın altında bir asker görüyor. Denizlili Ömer, evladım diyor, asker yerinden fırlıyor. Elleriyle yüzünü, elleriyle gözünü tutuyor. Evladım Ömer diyor, gözlerin nerede? Gözleri büyük taarruzda kaybolmuş, düşmüşler. Yok olmuş gözleri, gözlerini mi kaybettin deyince komutanım gözlerin göreceğini gördü. Gözlerim İngiliz zırlısı Çanakkale boğazlarına boğazına battığını gördükten sonra... ...bundan sonra Ömer varsın gözsüz dolasın. Gavurun yenildiğini yok olduğunu, ezan-ı Muhammedileri susturamayacaklarını gördük ya... ...bundan sonra Ömer'in gözleri görmesin komutanım. İşte Çanakkale'de oru... Efendimiz Ali vesselam'ın mektebinde büyüyenlerin yazdığı destandır Çanakkale kardeşlerim. Hani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ya. İnna Allaha hasara minel mu'minina anfusuhum ve amwaluhum bi'anne lahumul cenne. Allah onlardan canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Onlar da Çanakkale'de elleri, askerleri, komutanları ellerini kaldırdılar. İsmi Celal'ini İngiliz, Fransız gavurlarına göstermek için buradayız. Ya bize şehadeti, ya zaferi ihsan eyle Ya Rabbi diye dua ettiler. Onları oraya gönderen Hatice anneler, ''Eğer Çanakkale'den dönersen, sırtını gavura çevirirsen, ananın sütü sana haram olsun.'' dediler. ''O annelerin çocukları oraya gittiler. Eğer yavrum Çanakkale'den sağ gelir, camilerimizin kandilleri söner, minarelerimizde ezan Muhammedi susarsa, dokuz ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun.'' diyen kadınların evlatlarıdır onlar. Onlar eğlence merkezlerinde büyümediler kardeşlerim. Onları yetiştiren analar ojeli kadınlar değil. Sokaklarda mini etekle dolaşan kadınların değil. Onlar burnunu göstermekten utanan Anadolu annelerinin evladı. O zaferi onlar yazdılar. Rablerine giderken vasiyetler bıraktılar. Kiminin şehadet haberi evine Vasiyetinden daha önce ulaştı. Kiminin mektubu geldi, kiminin cebinde buldular, kamuflajının üzerinde buldular vasiyetini. Kazım Yüzbaşı var, üzerinde buldukları vasiyetinde kardeşine diyor ki, Hilafeti İslamiye'yi korumak için ağabeyim burada gücü ne kadar yetiyorsa o kadar mücadele etti. ''Galiba bu son saldırıda şehadet bizi bekliyor. Eğer abe'in şehit olursa bil ki onun sancağı sana emanettir. Arkamdan gelmezsen kardeşlik hakkım sana helal, he haram olsun.'' Kız kardeşine de aynı notta şunlar var. hem hemşireciyim, hemşireciyim, eşimi, çocuklarımı önce Allah Azze ve Celle'ye sonra sana emanet ediyorum.'' Onları Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakı üzere yetiştiriniz. Ağabeyin şehit olunca arkadan ağabeyinin sancağını bıraktığı sancağı taşıyacak evlatlar yetiştirmeyi senden rica ediyorum. Bir er tokatlı Davud üzerinde bir mektup buluyorlar. ''O da kardeşine, o da hemşiresine, hemşiresine, kız kardeşine, aynı notları yazmış. O da kardeşini sancağına sahip çıkmaya, kız kardeşine, annesine, babasına, çocuklarını Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakı üzere yetiştirmeyi tavsiye, onu telkin ediyor. Bir asker, babasına mektup gönderiyor. Belki mektup babama ulaşmaz, belki eve gitmez.'' ''Hanımımın adını namahremler görmesin, onlar telaffuz etmesin diye eve gönderdiği mektubunun üzerine hanem tarafına da selam ederim.'' diyor. Yani hanımının adını bile kağıdın üzerine namahremler, namahremler görmesin diye yazmayı edep kabul eden bir milletin evlatlarının zaferidir Çanakkale kardeşlerim. Üstelmen Zahit Bey, Eşine gönderdiği vasiyetinde o ilk geceyi düğün gecesini hatırlatıyor. O gün birbirlerine verdiği sözü hatırlatıyor. Mahrem bir cümleyle orayı geçiyor. Sonra diyor ki geride neler bıraktımsa onları saat onlarla mehri müeccelini al. Ardından da köyün camisinde bir mevlit okut. Ve kızım Nadide'yi Hz. Muhammed'in ahlakına göre kızı Fatıma gibi yetiştir. Onlar Çanakkale'de 19'unda 25'inde çocukları Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunda, yolunda yürüsün. Yine evlerin baş öğretmeni Hz. Muhammed olsun diye şehit oldular. O halde kardeşlerim, köresel güçler yine gelirler. Firavunlar, Nemrutlar gelirler. O Çanakkale'de 20'sinde, 25'inde şehit olanların vasiyetine ne kadar sadık kalırsanız o kadar yeni zaferler de bizim olacaktır. Çanakkale'deki o Mehmetçiğin, Muhammedlerin dua hükmündeki vasiyetlerinin tecellisi İmam Hatip okullarıdır. İmam Hatip okulları olmalıdır. Yeniden küresel leşkiyalara karşı Anadolu ayağa kalkabilmek, yeniden dünyaya Osmanlı'nın döndüğünü, döneceğini gösterebilmek için Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar, kasabalarına kadar çocukları 5 yaşında, 10 yaşında alacak, onlara Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahlakını öğretecek İmam Hatip okullarını açacaklardır. Açılıyorsa Çanakkale Şühedasının Dua hükmündeki vasiyetleri Tecelli ediyor Ediyor Allah'ın inayetiyle Edecektir kasabalara kadar Ulaşan İmam Hatip okulları Çanakkale Şühedasının Vasiyetlerinin Tecelli ettiğinin mistahkıdır Mührüdür şahididir Yeniden bu millet Osmanlı'nın ruh ve imanıyla Dünyaya Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın terbiyesini tayin ettiği evlerden seyit onbaşıları çıkaracağını gösterecektir Allah'ın inayetiyle.